Merhaba, Antalya'nın Kumluca'ya bağlı Adresan mahallesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bazı otel ve pansiyonlara ve işletmelere zarar veren yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Radikalde yer alan habere göre Orman Genel Müdürü İbrahim Üzmen'in piknik ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz dediği yangın Adresan Turizm Merkezi ve sahile 2 kilometre uzaklıktaki Üçbük olarak adlandırılan zirvelerden Tozlu Tepe'nin hemen yakınındaki İnce boyun mevkiinde başlamıştı. Piknik ateşinden çıktığı tahmin edilen alevler ormancıların mayına benzettiği kozalakların yanarak patlaması sonucu uzağa fırlamasıyla daha kadar ulaştı ve tüm bölgeyi sardı. Yangın söndürüldükten sonra yangının ilk çıktığı noktaya ulaşıldığında yer yer piknikçilerden geriye kalan izler görüldü. Batı Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren çevre kuruluşu, Antalya-Ispartır-Burdur-Denizli Kaş platformu yani kısaca A platformu adresanda aşırı sıcak bir günde çıkan yangın üzerine hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesine neden olan küresel iklim değişikliğinin etkilerini hatırlattı. A platformunun Adresan yangını ile ilgili hazırladığı raporda küresel iklim değişikliğinin engellenmesi için Türkiye'nin karbon salımını bir an önce azaltmasını, kömür petrol gibi doğaya zarar veren enerjilerin kullanılması yerine, İklim dostu enerjilerinin kullanımına geçilmesini talep ediyoruz denildi. Yöre halkının yangın söndürme çalışmalarına ilişkin çeşitli şikayetlerine de yer verildi raporda. Adresandaki itfaiye ekibinin yerel seçimlerden sonra başka yere atandığı için yeni gelen ekibin yöreyi tanımadığı, kıyıda afet dönemlerinde su alması için gereken yangın vanalarının olmadığı yanan bölgede de İşletmelerin deniz kıyısında olmasına rağmen ara sözlerin denizden su almayıp dereden su almak için beklediklerini ki bu tuzluk açısından anlaşılır bir durum. Yangının başladığı andan itibaren bölgede elektriklerin kesildiği gibi iddialar aktarıldı. Yangının yaban hayatında etkilediği belirtilen raporda bir görgü tanığının iki yaban domuzunun yanarak kaçtığına ilişkin anlatımına yer verildi. İkizdere'nin Şimşirli Köyü'nde 2 Haziran'da yapılan HES eyleminde askerler tarafından darp edilen kadınlar halen şaşkınlık içinde. Rize'nin İkizdere ilçesi Şimşirli Köyü'nde hidroelektrik santrallere karşı direnen kadınların 2 Haziran'da yaptıkları eylemde darp edilmeleri kadınların eylemini kamuoyunun gündemine oturtmuştu. Olayların ardından köydeki HES çalışmaları durdurulurken kadınlara şiddet uygulayan jandarmaların da görev yerlerinin değiştirdiği iddia edildi. 2 Haziran'da yaşananları anlatan kadınlardan... Sabriye Altıntaş, dinamit patlatıldığını duyduklarında hemen dere kenarına koştuklarını ve dere kenarındaki köye giriş ve çıkışın sağlandığı yolun jandarma tarafından kapatıldığını gördüklerini söyledi. Dinamitleri patlatmayın diyerek şirket yetkililerine uyardıklarını ancak dinamit patlatmaya devam edilmesi üzerine köyden gelen diğer kadınlarla birlikte oturma eylemi başlattıklarını anlatan Altıntaş, bir anda komutanın emriyle bize saldırdılar. Canımızı zor kurtardık. Sen nasıl bizim içme suyumuzu alıyorsun? Burası halkın yeri dedi. 93 yaşındaki Fatma Altuntaş o günü canımız zor kurtardım, kaçtım, yukarı eve çıktım diyerek anlatıyor. Dereye ve suya her şeyden çok ihtiyaçları olduğunu dile getiren Altuntaş, bu suyu onlara verdirmeyeceğiz. Seçimlere kadar sabırla bekliyoruz. Sonrası içinse endişeliyiz. Şunu bilsinler ki biz bu su ile doğduk, yaşadık. Bu yaştan sonra eylemci yaptılar beni. ''Deremi korumak için yine giderim, otururum, jandarma gelsin, kim gelirse gelsin, dövsünler, umurumuzda değil, bizim bu suya ihtiyacımız var.'' diye konuştu. Yine bir HES konusu, Arhavi, Konaklı ve Kemerköprü köyleri arasında bulunan Cihani bölgesinde Kavak HES'in çalışma yapmak isteyen iş makineleri de köylülerce engellendi. MNG şirketine ait olan Kavak HES projesi bilindiği gibi yöre halkının dava açması sonucu hukuksal bir süreç içine girmişti. Evrensel Net'in haberine göre hukuksal hiçbir sonuca dayalı olmayan ve yasal sonuç beklenmeden yapılan çalışma şirketin satın aldığı arazi üzerinden kısmen sürdürülüyor. Ancak şirket çalışmalarını devlete ve kamu alanına yönlendirdiğinde vatandaşlardan büyük tepki alıyor ve çalışmaları engelleniyor. Ayrıca şirket çalışmaları arasında kirli suyu dereye bırakıyor. Bu kirli ve bulanık su denize kadar ulaşıyor diyor köylüler. Eğer yasal süreç rehimize sonuçlanırsa burada MNG'ye kesinlikle çalışma yaptırmayacağız. Geldikleri gibi gidecekler diyen regülatör alanı yakınında 24 saat nöbet tutmaya başladı köylüler. Öte yandan gençler dere içine girerek köprü muhtarına ait olan ve MNG için çalışan iş makinelerine etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen ilçe jandarması ise bu durumda müdahalede bulunmadı. Samsun'un Vezir Köprü ve Bafra ilçesinde yer alan Türkiye'nin en büyük barajlardan birisi olan Altınkaya Baraj Gölü'nde balıkların yerine keçiler aldı. Havaların aşırı derecede sıcak gitmesi, kışın yeterli kar ve yağmurun yağmamasından dolayı suları iyice azalan barajın son durumu kuraklığı net bir şekilde ortaya koyar. Altınkaya Barajı'nın susuz kalmasında Boyabat Barajı'ndan su salınmamasının önemli rol olduğu söyleniyor. Barış çevresinde yaşayan ve gölde olta balıkçılığı yapan vatandaşların ifadeleri şöyle, gördüğümüz manzara gerçekten iç açıcı değil. Bizler yıllardır buralara gelip hem kamp yaparız hem de balık tutarız. Türkiye'nin sayılı balıkları bu göllerden çıkar fakat son zamanda bırakın balık tutmayı, balık tuttuğumuz göllerde şimdi keçiler otluyor diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.